şeytan-ı rəcim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve ala ve ashabihi'l edhar, ve ala rabbimize hamd olsun milyonlarca hamd olsun ki bizleri yeniden bu ilim meclisimize bu güzel rahlemize kavuşturduğu için şu anda dünyanın farklı yerlerinden, bu memleketin farklı yerlerinden, bu ilim sofrasına talip olan siz kardeşlerimi de en güzel selamların ve muhabbetlerimi takdim ederek sözlerime başlamak istiyorum. Rabbim inşallah şu kürsülerin hakkını vermeyi, şu derslerin hakkını vermeyi hepimize kolaylaştırsın ve işin neticesinde alacaklarımızı alarak kulluk adına Rabbimizin bizden istediği o sorumlulukları yerine getirmek hepimize kolaylaşmış olsun. Kıymetli kardeşlerim yeni dahil olan kardeşlerimiz muhakkak vardır. Onlar içinde bir hatırlatma olsun diye bir iki cümleyle bazı şeyleri hatırlamış olalım. 15 yıllık bir yolculuğa çıkmıştık. Siyer dersleri üst başlığı altında. Bu üst başlığın Beş tane alt başlığı vardı. İlk başlık siyreti insandı. Elhamdülillah onu tamamladık. İkinci başlığımız siyreti embiya idi. Şu anda onun içerisindeyiz. Bu biterde üçüncü başlığa başlarsak o siyreti Mustafa. Onun arkasından siyreti resul. En sonda siyreti nebi ile bu işi nihayeti erdirmiş olacağız. Geçen sene Sireti Enbiya derslerine biz Hazreti Adem'le başladık. Baştaki birkaç mukaddime dersini saymasak Hazreti Adem'den sonra Hazreti İdris'i, sonra Hazreti Nuh'u, sonra Hazreti Hud'u, sonra Hazreti Salih'i 22 derste bu aziz peygamberlerimizi anlamaya çalıştık ve onların dünyalarından kendi dünyalarımıza mesajlar taşımanın gayretini verdik. Aslında geçen sene Hazreti Salih'ten hemen sonra Hazreti İbrahim'e başlayacaktık ama kader koronayı çıkardı bizim karşımıza. O sürece uygun olarak birkaç tane ders yaptık. Sonra yaz tatili girdi araya ama elhamdülillah kavuştuk derslerimize. Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu süreçte Hazreti İbrahim'den başlayıp Hazreti İsa'ya kadar o İslam'ın aziz peygamberlerini Kur'an'ın ve hadislerin ışığında Anlamaya çalışacağız özellikle de Siret-i Nebi ile siret Mustafa ile siret Resul ile yani ve vesselam Efendimizin Sireti önceki peygamberler arasındaki o ilişkiyi de nazarlara vererek anlamaya çalışacağız. Ancak biraz fasıla uzadığı için yaz girdi araya işte başka şeyler girdi araya yeni daha biz tekrardan Siret-i Enbiya'ya döndük. Bu kadar fasıla olduğu için bu ilk derste neden biz bu siyer derslerini yapıyoruz? Niçin buna ihtiyacımız var? Neden Siret-i Enbiya'nın talebesiyiz? Geçmiş peygamberlerin, önceki peygamberlerin hayatlarını, mücadelelerini anlamamız bize ne kazandıracak? Nasıl bir şeyle biz karşı karşıya kalacağız? Bu bilincimiz biraz tazelesin diye. Bugün Nebevi bakış üst başlığında bir ders yapmak istiyorum. Aslında mukaddime niteliğinde bir ders olarak kabul edin bu dersi. Bir dahaki haftaya varırsak Allah'ın izniyle Hazreti İbrahim'in sofrasına talip olacağız. O bereketli sofradan çok çok önemli mesajlar almış olacağız. Şimdi aziz kardeşlerim biliyorsunuz alemlerin Rabbi olan Allah kuluyla sürekli iletişim. Bağ üzeredir ve bu bağı bu iletişimi çok farklı alanlarda kurar nasıl kurarsa kursun Rabbimizin kullarıyla ve varlık alemiyle ama biz şu anda insanı konuşuyoruz kullarıyla kurduğu bağ merhamet üzeredir bu merhamet üzere olmasının bir sürü izahı mümkündür ki Şimdi benim zihnime nasıl bazı şeyler dökülüyorsa muhakkak sizin zihninize de dökülüyordur. En önemli şey şudur zaten bunu söyleyince diğerlerini söylemesek de olur en azından bu fasılda. Onlarca Esmaül Hüsna içerisinde İslam'ın parolası sayılan her önemli işin anahtarı sayılan Besmele Rahman ve Rahim isimleriyle Nazarlara verilir biz Bismillahirrahmanirrahim derken Rabbimizin o engin merhametini o sınırsız merhametini o eşsiz şefkatini konuşmuş oluruz. O merhametin o şefkatin o rafiyetin birçok alanı var onları da zaten birçok meseleyle konuşabiliriz ama iki şey var ki merhameti anlayabileceğimiz en önemli iki esastır. Allah kullarına karşı nasıl merhametlidir onlara tenezzül eder onlara vahi indirir o inen vahiy indirilen vahiy alemlerin Rabbi olan Allah'ın merhametinin aslında bir karşılığıdır o vahiy bize nasıl gelir elçilerle gelir. Dolayısıyla biz Rabbimizin merhametine ait bir sürü şey konuşuruz, binlerce mesele konuşuruz ama en önemli mesele olarak konuşacağımız şey Rabbimizin gönderdiği vahiy ve o vahiyi bize kavuşturan, bize ileten, bize tebliğ eden, bize onu talim eden, bize onu tebyin eden elçilerdir. Gelen elçiler ve o elçilerin üzerinden gelen vahiler. Rabbimizin bize merhametinin en önemli işaretidir Alemlerin Rabbi olan Allah şöyle bir şey de yapabilirdi İndirirdi bir dağa vahyini insanlara derdi ki Falanca dağda benim muradı ilahim benim mesajlarım gidin alın onları ve onların üzerinden yaşayın Eğer biz elçisiz direkt Kur'an'a muhatap olsaydık Arada elçi olmasaydı yani peygamber olmasaydı İnanın bugün kaç tane insan varsa o kadar dini anlayış ortaya çıkacaktı. Peygamberler ihtilafları çözüme kavuşturan ve ihtilafları azaltan bir kimlikle gelir insanlığa. Onların getirdikleri o vahiy nasıl yaşanacağını da bize öğrettiği için ortaya çıkması muhtemel olan bütün ihtilaflar bu şekilde önlenmiş oluyor. Dolayısıyla peygamberlerin varlığı merhametin bir tezahürüdür. O peygamberlerin getirdiği vahiy zaten o merhametin en önemli işaretidir. Şimdi o gönderilen peygamberler vahyi getirir birçok şeyi de öğretir. Vahyi kendi üzerinden yaşayarak gösterir. Yetiştirdiği talebelerle bu işin nasıl olması gerektiğini en güzel bir biçimde öğretir. Ve daha neler neler öğretir. Ama en önemli şey olarak peygamberler şunu da öğretir. Gönderildikleri kavimlere Muhataplarına Doğru bakmayı ve doğru Anlamayı öğretir Zaten doğru bakan doğru anlar Doğru anlayan da doğru yaşar Netice itibariyle Peygamberler Geldikleri toplumların Bakışlarını düzelterek Meseleye başlarlar Orada yamulan bir şey vardır Eksik kalan bir şey vardır Yanlış olan bir şey vardır Onların da birçoğu bu bakıştaki sıkıntılardan kaynaklanıyordur. Gelen peygamber de böylece başlar işe oradan alır oradan belli bir yere doğru götürür. Çünkü insan bakmak zorunda etrafında bir sürü hadisi oluyor. Okumak zorunda etrafında okuyacak bir sürü kitap oluyor. Sadece kitabı bilindik kitaplar olarak anlamayın. Kainat kitabını da okuması gerekiyor. Ama insan süreç içerisinde... Bakışında bazı şeyleri kaybedebilir gözündeki bazı şeyleri kaybedebilir o zaman neye ihtiyacı olur gözlüğe ihtiyacı olur gözlük bakışın zayıflığını ya da bakıştaki bulanıklılığı ya da bakıştaki kayıpları önleyici bir unsurdur eğer taktığı gözlük doğruysa o gözlükle meseleyi doğru anlar. Ama baktığı gözlük yanlışsa yanlış bir gözlük takmışsa doğmuştur mesela bir sosyal çevrede belli bir yere geldikten sonra ailesi bir gözlük takmıştır ona. Bütün bir varlığı o gözlükle okuyor ve zannediyor ki bütün dünya öyle taktığı gözlük mavi renkli dünyayı mavi zannediyor. Bir ömür boyunca da böyle yorumluyor. Bir hadiseyle karşılaşıyor bir gözlük takmış o gözlük üzerinden hadiseyi okuyor. Bir şahısla karşılaşmış o şahsı o gözlük üzerinden okuyor. Eğer taktığı gözlük yanlışsa o insanın doğru bir neticeye gidebilmesi mümkün değildir benim güzel kardeşlerim. Şimdi ben meseleyi meramımı daha doğrusu iyice anlatabilmem için bugün beş tane gözlük getirdim buraya. Bu gözlüklerin her birisine bir isim verdim ben. Şunun adı ideolojik gözlük. Ne olduğunu şimdi göreceğiz. Şöyle bir gözlüğümüz var. Bu gözlüğün adı mezhebi gözlük. Bunu taktığı zaman o neyse artık o mezhep bütün bütün olaylara şahıslara hadiselere okuduğu rivayetlere hadislere hatta Kur'an'a bu gözlükle bakıyor ve bununla baktığı için de bu gözlüğün rengi na nasılsa bu gözlük nasıl yansıtıyorsa öyle görüyor. Bir gözlüğümüz daha var. Üçüncü bir gözlüğümüz bu gözlüğün adı kavmi gözlük. Bütün meselelere kavim nazarıyla bakıyor. İçinde bulunduğu kavim kabile ırk nasılsa ne ise taktığı o gözlük onun üzerinden meseleleri değerlendirmiş oluyor. Şurada da bir gözlüğümüz var. Bunun adı da aidiyetçi gözlük. Şimdi bunların detaylarına geleceğiz. Bir yerlere ait bu. Ait olduğu yer neyse, durduğu yer neyse, ait olduğu cins neyse, ait olduğu toprak neyse, ait olduğu parti, cemaat, tarikat neyse bu gözlüğü takıyor ve bütün meseleleri bu gözlükle anlamaya çalışıyor. Bir tane de şurada şeffaf bir gözlüğümüz var. Bu gözlüğün adı da nebevi gözlük. Bu nebevi gözlük ney onu da göreceğiz şimdi. Şimdi bu beş tane gözlüğü eğer anlarsak aslında niye biz aynı şeyleri konuşmuş olmamıza rağmen farklı neticeler ortaya çıkıyor. Daha iyi anlamış olacağız. Ya Kur'an'ımız bir. Peygamberimiz bir. Aynı hadisi okuyoruz. Aynı siyerdeki meseleyi okuyoruz. Ben ak diyorum bir başkası kara diyor. Bir başkasının kara dediğine ben ak diyorum. Bir başkası aynı rivayetten çok farklı bir netice çıkarıyor. Ben o rivayeti okuyorum çok çok daha farklı bir netice çıkarıyorum. Sadece mesele tarihteki meseleleri değerlendirme değil. İnanın ki şu gözlüğü takıyor neydi bu gözlüğün adı ideolojik gözlük. Etrafında bir sürü olay oluyor diyelim ki bu memlekette yaşıyor ve bu memlekette bir sürü sorunla karşı karşıya kalıyor. Taktığı gözlük ideolojik gözlük olduğu için adamın elde ettiği bilgi belli. O bakış açısından nereye gideceği de belli. Dolayısıyla bu gözlük meselesi mühim bir mesele. Onun için ben meramımı anlatabilmek için özellikle bunları da sizlerin nazarlarına vereyim ki iyice bazı şeyler zihinlerimizde oturmuş olsun. Birinci gözlükten bir başlayalım. Neydi bu ideolojik gözlük? İdeoloji nedir? Toplumsal ya da işte... Fert olarak fark etmez siyasal belli bir biçimde bir ülkünün bir gaye hayalin etrafında birleşilen ve onlara yön veren bir düşünce bütünü. Sağ sol milliyetçi aklınıza birçok şey gelebilir ama ideoloji sadece bunlarla sınırlı değildir. Mesela İslam tarihinin ilk döneminde ortaya çıkmış bir fırka, fırka hariciler Haricilerin düşüncesi bir ideolojiydi aslında mutezile bir ideolojidir aslında şia bir ideolojidir aslında sünnelik sünneliği ehli sünnetten ayırın ne olur ehli sünnet ayrı bir şey ehli sünnet mezheplerden bir mezhep değil ehli sünnet peygamber yoludur Allah Resulü'nün sahabenin tabiinin bize öğrettiği ana caddedir o mezheplerden bir mezhep değil ama sünnilik bazen aynen diğerleri gibi diyelim ki yönetimlerin elinde farklı şeylere malzeme edilecek bir ideolojiye dönüşmüştür. Ve ideolojik gözlük olarak bu işi taktığında neyi okursa okusun neyi değerlendirirse değerlendirsin doğru bir noktaya gitmesi mümkün değil. Siyerin içerisinden size iki tane örnek veriyorum. Adam takıyor bu gözlüğü ideolojik gözlük şimdi okuyor. Neyi okuyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin cenazesini okuyor. Ne diyor ideolojik gözlük sahibi? Sahabe hemen Resulullah'ın vefatından sonra iktidar kavgasına karıştı. Ve öyle yaptılar ki peygamberin cenazesini bile kaldırmadılar. O cenaze namazını bile sadece 17 kişi kıldı. Daha Allah Resulü'nün mübarek naşı toprağa verilmeden sahabe dediğiniz ve yücelttiğiniz o insanlar bir iktidar kavgasıyla birbirlerini yedi bitirdiler. Diyorlar mı bunları diyorlar. Gözlük bu ama ideolojik gözlük. Çıkarıyorum ben bu ideolojik gözlüğü. Nebevi gözlüğü takıyorum. Aynı rivayeti okuyorum. Bakıyorum ki evet orada bir 17 rakamı var. Ama olayın aslı ne biliyor musunuz? Nebevi gözlükle bakıyorum. Hazreti Ebubekir o gün ümmetin önünde farklı bir konumda duruyor. O gün Allah Resulü'nün kendisine ama emanet ettiği sözleri birer birer hatırlıyor. Ve o gün sıkışan İslam toplumunu sünnetle rahatlatıyor. Peygamber mirasıyla rahatlatıyor. İnsanlar soruyorlar nasıl cenazesini yıkayacağız? Allah Resulü'nden duyduğu bir hadis söylüyor. Nasıl defnedeceğiz? Resulullah'tan duyduğu bir hadisi söylüyor. Nasıl yapacağız? Sordukları her soruya Ebu Bekir radıyallahu anhuda bir cevap vardır. Orada da yine mesele konuşuldu zaman Hz. Ebu Bekir ne diyor? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki peygamberler öldükleri vefat ettikleri yere defnedilirler. Nerede vefat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ayşe anamızın odasında. Odanın iki parça yönü var zaten bir arka tarafta bir ön tarafta o ön tarafta zaten vefat etmiş. O sedirde onun için Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki asla yerinden edilmeyecek. Burada defnedilecek ve durduğu yerde onun için dışarıya çıkarma yok. Hal böyle olunca ne yaptı Hazreti Ebu Bekir nasıl cenaze namazı kılınacağını da söyledi. Dedi ki insanlar grup grup içeriye girsinler. Herkes kendi başına kılsın imam odur onun olduğu yerde kim imam olabilir ki dedi ve Medine'nin çoluk, çocuğu, kadın, genç yaşlı herkes grup grup içeriye girerek namazlarını cenaze namazlarını ferdi olarak kıldılar. İlk girenlerin sayısı 17 olduğu için 17 kişi kıldı çıktı ondan sonra da devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü sabahın erken vakitlerinde vefat etmişti. Bu cenaze namazlarından dolayı salı günü akşam Defnedilmiş olduğu ama Gözlük eğer ideolojik gözlük Olursa böyle bir Meseleyi bile bakın nerelere doğru Götürebilir yine ideolojik Gözlüğü takmış konuşuyor adam Ne konuşuyor diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cenazesi daha kaldırılmadan Sahabe yine iktidar kavgasının bir neticesinde Beni Saide sakifesinde Beni Saide çardağında toplandı ve hilafet tartışmalarına girdiler. Ve bu ideolojik gözlüğün sahibi diyor ki işte planlanmış bir vaziyette Ebu Bekir'in Ömer'in Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın da oraya gitmesiyle orada halife seçildi. Çıkarın bu gözlüğü takın nebevi gözlüğü. Asla böyle bir şey olmadığını görüyorsunuz. Ortada bir plan yok. Ensar'ın bir ızdırabı var. O ızdırab haklı bir ızdırab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ne yapacağız? Medine'yi yiyip parçalamak isteyen bir sürü etrafta kabile var, kavim var, şu var, bu var, çeteler var. Millet elini ovuşturuyor. Bu kadar şeyin olduğu bir yerde biz ne yapabiliriz endişesiyle beni Saide Sakifesinde toplanıp bu işleri konuşurlarken sonradan meseleden haberdar olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Ebubeyd bin Cerrah oraya gidiyor ve oradaki konuşmalar kendiliğinden öyle gelişerek halife olarak Hazreti Ebubekir seçilmiş oluyor. Ortada bir halife seçimi adına planlanmış bir şey yok. Eğer gözlüğünüz ideolojik bir gözlükse meseleye öyle bakarsınız. Ama eğer nebevi bir nazarla bakarsanız nebevi bir gözlükle bakarsanız meselenin hiç de öyle olmadığını aslında söylenenlerin çarpıtılarak söylendiğini şu gözlükten kaynaklandığını anlarsınız. Eğer doğru bir neticeye varmak istiyorsanız size takılan bu ideolojik gözlüğü çıkarıp nebevi bir nazarla meseleyi değerlendirmek durumundasınız. İdeolojik gözlük bu tekrardan buna döneceğim. Gelelim mezhebi gözlüğe. Mezhebin ne olduğunu biliyoruz. Buna siz meşrebi de ekleyin mektebi de ekleyin fark etmez. Yine siyerden örnek vermek istiyorum. Mesela siyerin içerisinde çok tartışılan bir mesele var. Özellikle çok farklı yerlere çekilerek yorumlanan bir mesele Gadir-i Hum meselesi Gadir-i Hum meselesi eğer sizin gözünüzdeki gözlük mezhebi bir gözlükse Bunu taktınız ve siz şia nazarıyla bakıyorsunuz O olayı okur okumaz diyeceğiniz şey şu olacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi halife olarak tayin etti. Çünkü bu gözlük size onu söylüyor. Peki nereden çıkıyor bu? Mesela o gadiri meselesini biz nereden okuyoruz? En başta Müslümin sahihinden okuyoruz. Zeyd bin Erkam'ın uzunca bir rivayetle bize aktardığı bir rivayettir o rivayet. Yani bizim kaynaklarımızda ana kaynaklarımızda geçen bir olay. Ama bu taktığınız gözlük eğer gerçekten mezhebi bir gözlükse, gözlükse sizin Gadir-i Hum meselesini okuduğunuzda söyleyeceğiniz şey Hazreti Ali'nin hilafetidir. Ve diğer sahabe de o hilafeti onun elinden gasp etmiştir almıştır böyle anlarsınız. Çıkarın mezhebi gözlüğü alın Nebevi gözlüğü ve meseleye bakın ortada bir hilafet tayini yok. Olay aynen aynı, aynı olay. Allah Resulü orada konuşuyor. Hazreti Ali'yi yanına çağırıyor. Hazreti Ali'nin elini tutuyor. Hazreti Ali'nin elini havaya kaldırıyor. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Allah'ım Ali'ye dost olana sen de dost ol düşman olana sen de düşman ol. Bunları söylüyor bunların hepsi var zaten. Olayda bir sıkıntı yok. Mesele gözlük meselesi. Nereden baktığınız meselesi. Nebevi nazarla nebevi gözlükle baktığınızda o sözlerin hepsinin. Sizi ulaştırdığı bir nokta var neresi biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz ehli Beytin değer ve kıymetini aleme gösteriyor o olay ehli Beytin kıymetini aleme duyurma olayıdır mesele budur dolayısıyla meseleyi eğer doğru bir gözlükle bakarsanız varacağınız yer burasıdır. Mezhebi gözlüğe bir örnek daha vermek istiyorum tartışmalı bir mesele neler neler konuşuluyor en azından İslam tarihini biraz bilenler anlayacaklar hatırlayacaklardır. Fedek arazileri meselesi takın bu gözlüğü mezhebi bir gözlüğü takın olayı okuyun sizin söyleyeceğiniz söz şu olacak öyle söylüyorlar zaten Hazreti Ebu Bekir ehli beyte ait olan bir mirası ellerinden almıştır çıkarın bu gözlüğü nebevi gözlüğü takın olay aynı olay Hazreti Ebubekir evet Fedek arazilerini Hazreti Fatma'nın elinden aldı ama nebevi gözlükle okuyun olayı varacağınız nokta şudur Hazreti Ebubekir'in Bekir'in mücadelesi ehli beyti mağdur etme mücadelesi değil sünnete ittiba etme mücadelesidir. Hazreti Fatma'nın mücadelesi malı mirası kurtarma mücadelesi değil Resulullah'ın sözüne ittiba mücadelesidir. İkisinin mücadelesi budur ve nebevi nazar nebevi gözlük meselenin aslını doğrusunu hakikatini sizlerin nazarına veriyor. Dolayısıyla Onlarca meseleyi bu şekilde okursak netice itibariyle eğer taktığınız gözlük mezhebi bir gözlükse o mezhep o meseleye nasıl yaklaşmışsa siz de o meseleyi öylece yorumlayacaksınız. Burada bir şey söyleyeyim. Benim başıma çok gelir de belki sizin başınıza da gelir. Bir saatlik bir sohbet mesela yapacağız diyelim ki ve sahabeyi anlatacağız. Konuşuyoruz Ebubekir Bekir, Ömer, Osman, Ali, Ebu Ubeyde, Saad, Abdurrahman, Nesibe, Hatice, Ayşe radıyallahu anhum ecma'in. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Hiç kimse size bir şey demez. Ama o sohbetin içerisinde Muaviye bin Ebi Sufyan olsa. Ve siz Muaviye bin Ebi Sufyan'ın adını andığınızda hazret deseniz ya da demeseniz deseniz. Şu mezhebi gözlük var ya bu olduğunda birilerinde kırmızı bir sinyal çakıyor hemen. Sizin ne anlattığınız önemli değil. Orada bir hazret dediniz ya gitti zaten o başka noktaları aldı götürdü. Demeseniz mezhebi bir gözlük var demeseniz bu sefer de demediğiniz için netice itibariyle deseniz de demeseniz de bu noktada o gözlüğün sahipleri sizi bir yerlere götürecek. İnanın sizin ne anlattığınız çok önemli değil. Siz Ehli beytin hukukunu anlatmışsınız, siz şunu anlatmışsınız, siz bunu anlatmışsınız. Hiç önemli değil. Orada kullanılan bir ifade anında bu gözlüğe takılacak ve bu gözlüğe takılan şey hakikate o şahsın ya da o düşüncenin ulaşmasını engel olacak. İşte mezhebi gözlük böyle bir gözlüktür. Bu gözlükle baktığınızda Doğru neticelere varabilmeniz asla mümkün değildir. Gelelim üçüncü gözlüğe. Şöyle yakışıklı da bir gözlük. Yeşilde görüyor böyle taksam. Evde dedim ki çocuklara bunları takınca böyle resimler alıp üzerinden alay ediyorlar. keps mi deniyorlar onlara? Millete malzeme vermeyelim. Onun için fazla takmayacağım. Ama bunun adı kavmi gözlük. Bu kavmi gözlüğü taktığında ırkı kavmi. Ait olduğu millet aile ne ise bütün her şeye bu nazarla bakıyor ve bunun adı biliyorsunuz ırkçılık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılığı cahiliye hasleti olarak isimlendirdi ve ne dedi ayaklarımın altında dedi Resulullah'ın ayaklarının altında olan şeyi şimdi birileri başının üstüne koyuyor. Ayakların baş olmasıdır bu zaten. Ve ayak baş olmuşsa o hayatta denge altüst olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gadaplandıran bir şey ırkçılık. Kavmiyetçilik. Bu manadaki bazı şeyler. Cahiliye zihniyeti daha ötesi var mı Allah aşkına? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Cahiliye zihniyeti diyor. Ve kim cahiliye zihniyeti olan bu hastalığa çağırırsa benden değildir diyor. Benden değildir dediği o söz titretmeli bu işi yapanları. Ama ne yazık ki şu anda ırkçılık, şu anda kavmiyetçilik revaş gören bir şey. İnsanlar bir sürü kılıf bularak bu işleri farklı noktalara getiriyorlar. Aleyhselat ve selam efendimiz dedi ki insanlar bir tarağın dişleri gibidir. Bu sözü kimler kimseler duymuyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in son veda acında Arap'ın aceme acemin araba siyahın beyaza beyazın siyaha hiçbir üstünlüğü yoktur üstünlük sadece ve sadece takvalıdır dedi yine bunu duymuyoruz duymuyoruz duymadığımız gibi taktığımız şu kavmi gözlükle meselelere bakıyoruz bakın ilginç bir örnek aktaracağım size benim güzel kardeşlerim bu gözlüğü takmış birisi takan adam kim? Talha ennemiri Kim bu şahıs? Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatının hemen arkasından peygamberlik iddiasında bulunan bir yalancı çıktı ortaya. O adamın adı Müsailimet İlkezab biliyorsunuz. Yemamemin Yemamenin yalancısı. Allah Resulü'nün vefatına yakın bir zamanda çıktı. Efendimiz ona bir elçi gönderdi. Onun arkasından biliyorsunuz Yemames savaşında Hazreti Ebu Bekir döneminde öldürüldü gitti. Bu adamın yanına gidiyor Talha Ennemir'i gözünde bu gözlük var yani kavmi gözlük var. Ey Müseylime diyor sen Allah'ın peygamberi misin? Müseylime diyor ki evet. Sen Muhammed'in kendisine gelen vahiy gibi sana da vahiy geldiğini mi iddia ediyorsun? Müseylime diyor ki evet. Peki o vahiy sana gece mi geliyor? Gündüz mü geliyor? Müseylime diyor ki bana gece geliyor. Talha'nın söylediği cümle şu oluyor vallahi sen yalancının tekisin adam biliyor çünkü niye peygambersen sana her türlü zamanda vahiy gelebilir niye sadece gece gelsin tabi kimse yok gece yalnız başınasın evde sabah kalkıp diyorsun ki bana vahiy geldi sen eğer ki aleyhissalatü vesselam efendimize her durumda geldi vahiy. İnsanların içindeyken geldi, bineğin üstündeyken geldi, evinde hanımıyla beraber olduğu zaman geldi, evinde tek başına olduğu zaman geldi, hutbedeyken geldi, savaştayken geldi. Her tarafta geldi vahiy böyledir zaten. Bunu biliyor o talha bildiği için vallahi sen yalancısın diyor. Ama asıl dehşet söz şu gözlükle beraber geliyor. Adamın gözünde bu var ve konuşuyor diyor ki sen yalancısın ama benim kavmimin yalancısı Mudar'ın Mudar biliyorsunuz Resulullah'ın kavminin genel ismidir Mudar'ın doğrusundan bana daha evladır. Benim kavmimden olsun yalancı olsun adamın dediği bu bakın hepimizi dehşete düşüren bir şey ama inanın bugün bir çoğunun gözünde şu kavmi gözlük olduğu için... Ne yazık ki hakikate, adalete, hakkaniyete ulaşamıyor. Çünkü kavmi bir nazarla bakıyor. Kavmi bir nazarla baktığı için... Irkçılığın olduğu yerde asla hakkaniyet olmaz. Irkçılığın olduğu yerde adalet olmaz. Irkçılığın olduğu yerde denge olmaz. Irkçılığın olduğu yerde tasub olur. Tarafkirlik olur, kin olur, öfke olur, nefret olur ve bunlar oluyor. Bugün dünya eğer bu saydığım şeylere mahkumsa şu kavmi gözlükten dolayıdır. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve bütün peygamberler bu gözlüğün Nebevi gözlükte değişmesini istediler. Bunu çıkarın, bunu takın, benden olsun, bizden olsun, çamurdan olsun mantığından kurtulun. Üstünlük takvadadır. Asla rengin, dilin, ırkın, coğrafyanın bu noktada bir üstünlüğü yoktur dedi nebevi nazar bize. Eğer biz nebevi nazarla bakarsak meseleye meseleyi çok daha farklı bir biçimde anlarız. Gelelim dördüncü gözlüğümüze. aydiyetçi gözlük. En sıkıntılı gözlüklerden bir tanesi bu. Ama en güzel gözlük oldu bu da. Meslice'de olsun ama en sıkıntılısı bu. Aidiyet gözlüğü acayip bir şey. İnsan bir yerlere ait, aittir. Ait olmakta bir problem yok. Bunda yadırganacak bir durum da yok. Mesela insan bir cinsiyete aittir. Erkektir ya da hanımdır, kadındır. Bir yaş grubuna aittir, gençtir, olgundur veya ihtiyardır. Bir toprağa aittir mesela doğuludur batılıdır güneylidir kuzeylidir hiç fark etmez bir partiye aittir bir parti içerisindedir bir cemaate aittir A cemaati B cemaati bir tarikata aittir nakşidir kadridir halvetidir cerrahidir neyse bunlarda hiçbir şey yok bunlar hepsi bizim zenginliğimiz bir insan bir yere aitse bir sorun yok ait olmakta kötü bir durum yok. Kötülük nerede? Aidiyetçi olmakta. Ait olmakla aidiyetçi olmak arasındaki fark şu. Ait olmak oranın içerisinde bulunmaktır ama asla adaletten geri durmamaktır. Asla hakkaniyetten geri durmamaktır. Asla aidiyetçi bir gözlük takmamaktır. Ama aidiyetçi olduğunuz zaman bu gözlüğü taktığınızda bulunduğunuz yer en ideal yerdir. Bütün her şeyi o çerçeveden değerlendirirsiniz. Ve ait olduğunuz şeyi kendinize en üstün bir vasıf olarak görmeye başladığınızda her neyse bu artık siz aidiyetçisiniz ve bu gözlükle meseleye bakıyorsunuz. Bakın benim güzel kardeşlerim. İnanın bu konuda da çok örnek verebilirim ama zaman geçiyor benim daha söyleyeceklerim var. Bir örnek vereceğim size. Şimdi şu gözlük aidiyetçi gözlük. Bu aidiyetçi gözlüğü takıyor bir erkek ve Kur'an'daki huri ayetlerini okuyor. Ya da huriye ait hadisleri okuyor. Erkek nazarıyla bakıyor ve o cennetin kendisine ikramı olan bir meseleyi bir başkasını dövmeye sopa olarak kullanıyor. Neler konuşulduğunu biliyorsunuz. Oralara ben girmeyeceğim. Bu aidiyetçi gözlüğünü bir kadın takıyor. Bir kadın nazarıyla bakıyor meseleye. Elinden gelse Kur'an'daki o ayetleri çıkaracak. Elinden gelse başka şeyler yapacak. Çünkü meseleye başka bir yerden bakıyor. Peki bu huri meselesini... Nebevi gözlük sahibi olan sahabi de okudu o ayetler bize nazil olmadı o ayetler 14 asır önce Kur'an'da vardı ve ilk muhatapları sahabeydi sahabenin içerisinde erkeği de vardı kadını da vardı Allah aşkına bir tane rivayet bulun bir tane ya bir tane bulun ki sahabe içerisinde bu huri meselesi tartışma meselesi olmuş. Bunu konuşmuş erkek bunu hanıma işte latife olsun diye de söylemiş ya da hanım bunu erkeğe karşı söylemişti aralarında şöyle olmuş böyle olmuş da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerinden şöyle demiş böyle demiş yok yok çünkü şu nebevi nazar size o meseleleri bu şekilde yani bu aidiyetçi kimlikle konuşmanıza asla müsaade etmez. Siz erkek de olsanız kadın da olsanız mecbursunuz nebevi nazarla bakmaya asla erkeksiniz diye erkek Egemen bir bakış açısıyla bakamazsınız meseleye. Eğer meseleyi anlamışsanız yok meseleyi anlamamışsanız siz de o, ta, o manada bazı şeyleri konuşabilirsiniz. Ama gerçekten anlamışsanız incitse bile zorlasa bile nebevi nazarla bakmak durumundasınız. İşte bu aidiyetçi yapı aidiyetçi bakış açısı aidiyetçi kimlik aidiyetçi gözlük bizim ocağımızı batırmış. Biz farkında değiliz ama durduğumuz yerden bütün dünyayı Sanki dünya bizim etrafımızda dönüyormuşuz, dönüyormuş gibi kendimizi işin merkezine koymuşuz ve diyoruz ki her şey bizim bildiğimiz gibi, bizim anladığımız gibi, bizim gördüğümüz gibi olacak. Sanki bizim durduğumuz yer en ideal, en doğru yermiş gibi meseleyi değerlendiriyoruz ve böyle değerlendirdiğimiz için de bir yere varamıyoruz. Onun için mecburuz şu aidiyetçi gözlüklerden de kurtulmaya. Gelelim son beşinci gözlüğe. Bu gözlük ney? Nebevi gözlük Bu nebevi gözlük nasıl bir gözlük Biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim Bu nebevi gözlük Bütün ön yargılardan Sizi kurtaracak bir gözlük Eğer Gerçekten bu nebevi gözlüğü Takarsak takabilirsek Becerebilirsek anında Ne oluyoruz biliyor musunuz Ümmileşiyoruz Ümmileşmek ne demek Cahilleşmek demek değil Ümmileşmek Anadan doğduğumuz gibi saf ve duru oluyoruz. Bize şimdiye kadar dayatılan bütün bu saydıklarım ideolojiden olsun mezhepten olsun meşrepten olsun mektepten olsun kavimden olsun aidiyetten olsun her şeyden sıyrılıyoruz. Çünkü ümmileştik saflaştık. Durulaştık ve meseleye ümmi bir nazarla bakmaya başladık. Nebevi gözlük böyle bir gözlük. Zaten peygamberler de geldikleri kavimlerin muhataplarının gözlerindeki şu gözlükleri çıkarırlar. Böyle bir gözlük takarlar. Net görsün diye. Olayı tam olarak anlasın diye. Bu nebevi gözlük nasıl bir gözlük biliyor musunuz? Bütün görme kayıplarını giderecek bir gözlük. Şimdi ben de gözlük kullanıyorum. Kendi gözlüğümü kullanacaktım bunda örnek olarak dedim ki şimdi der ki hoca insanlar tanıyorlarsa eğer benim gözlüğümü hoca kendi gözlüğünü nebevi gözlük diye isimlendirdi. Onun için göstermedim. Şimdi ben uzağı görmekte zorlanıyorum 0.75 takıyorum uzağı öyle görüyorum. Nebevi gözlük böyle bir gözlük olur ki süreç içerisinde görme kaybı yaşamış olabiliriz. Uzağı görmüyoruzdur yakını görmüyoruzdur fark etmez. Ama taktığın gözlük nebevi gözlükse bütün kayıpları o görme kayıplarını gideren bir gözlük. Üçüncüsü nebevi gözlük bütün eksik yanlış ve hatalı bakışlardan sizi alıkoyacak bir gözlüktür. Eğer taktığınız gözlük buysa eksik göremezsiniz Allah'ın izniyle. Hatalı göremezsiniz çünkü taktığınız gözlük doğru baktığınız yer doğru doğru bakan doğru gözlükte bakan doğru neticeye ulaşır zaten. Eğer nebevi gözlükse taktığınız gözlük bütün bakışlardaki bulanıklıkları berraklaştıran bir gözlüktür. Eğer taktığınız nebevi bir gözlükse bütün prangalardan perdelerden zincirlerden sizi uzaklaştıracak bir gözlüktür. Gelin tam burada bir dua edelim diyelim ki Allah'ım ne varsa bizde senin razı olmadığın gözlük olarak at onları da bize nebevi gözlükleri nasip eyle. o kadar hasretiz ki peygamberi bakışa sahip olmaya derdimizin bizim bu olması lazım niye sireti enbiya derslerini yapıyoruz buradan anlayın bizim bakışlarımız yamulmuş bakışlarımız bozulmuş Bakışlarımız bulanıklaşmış, bakışlarımız azalmış, bakışlarımız kayıplara uğramış. Bütün bunları gidermek için bu dersi yapıyoruz aslında. Dolayısıyla Sîreti Embiya dediğimizde Hazreti İbrahim'e konuk olalım, Hazreti Salih'e olalım, Hazreti Yakub'un talebesi olalım, Hazreti Lut'un olalım, hiç fark etmez. Hangi mektebin talebesi olursak olalım derdimiz şu gözlüğü elde etmek olmalı. Yani bakışları Peygamberi bakışa nebevi bakışa yaslamak olmalı eğer biz doğru bir gözlük bulabilirsek yani nebevi gözlüğü gerçekten bulabilirsek ne olacak biliyor musunuz doğru bakacaksınız doğru göreceksiniz eğer gözlüğünüz doğru olursa doğru bakacaksınız doğru göreceksiniz şeffaf bakacaksınız ve olduğu gibi göreceksiniz mübalağaya ihtiyaç duymayacaksınız. Abartmaya gerek yok. Çünkü olduğu gibi gösteriyor size. Şeffaf olduğu için farklı bir renk verip sizi aldatmıyor. Neyse o renk onu görüyorsunuz. Onun için o sadelikte o şeffaflıkta da zaten olan var. Hayalinizdeki değil hakikatinde neyse onu göreceksiniz. Kurgulara mahkum olmayıp olan neyse onunla yetineceksiniz. Doğru gördüğünüz için... Doğru hükümler çıkaracaksınız. Çünkü doğru gördünüz. Oradan elde ettiğiniz hükümlerde ne olacak? Doğru olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bir örnek vermek istiyorum. Bu beş tane gözlüğe bir örnek vereceğim. Vakitte biraz daraldı ama inşallah yetiştirebilirim bana veren, verilen süre dairesinde. İslam tarihinin en acı. En sıkıntılı, en problemli hadiselerinden bir tanesi Cemel vakasıdır. Cemel bizim kanayan bir yaramız. Cemel vakası derdimiz eğer vakayı biraz biliyorsanız böyle yüreğinizde bir derin sızının ortaya çıktığını hissedersiniz. Niye? Ya bir tarafta Ayşe anamız var. Hazreti Talha var. Hazreti Zübeyir var. Bunlar kim biliyorsunuz? Bir tarafta da Hazreti Ali var. Ammar bin Yasir var. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen Hatice anamızın ilk evliliğinden olan Hint bin Ebi Hale var ve daha niceleri var. Sahabenin böyle yıldızlarının öndeki o isimlerinin karşı karşıya geldiği bir savaş Cemel. Ve en az mübalağaları bırakıyoruz en az 10.000 bin kişinin öldüğü bir savaş Cemel. Acı bir hadise yani inanın ki anmak bile dediğim gibi insanın yüreğini dağılıyor şimdi okuyalım mı şu gözlüklerle beraber bu hadiseyi ben ideolojik gözlüğü aldım ve taktım ideolojik gözlükten okuyorum Cemel nasıl okunuyor biliyor musunuz bunları ben kendi kafamdan dizmedim bunlar gerçekten söyleniyor Bunlar insanların dillerinde var söyleyeceğim her şey aynen öyle. Yani asla ben kendim bunu oluşturmadım. İdeolojik nazarla Cemel'e vak bakan bir adam şunu söylüyor. Cemel bir iktidar savaşıdır. Sahabe diye yücelttiğiniz o isimler Hazreti Peygamber'den sonra birbirlerini yiyip bitirmişlerdir. İdeolojik gözlükle baktığınızda Cemel böyle okunuyor. Geldik ikinci gözlüğe mezhebi gözlük. Şimdi gözlük sahibi şia ise Cemel'i nasıl okuyor? Cemel'i şöyle okuyor. Cemel Hazreti Ali'nin hakkını gasp etme operasyonudur. Eğer gözlük şianın gözlüğü ise okuduğu anda Cemel'i değerlendirmesi böyle. Eğer gözlük mutezile sahibi birisi ise mutezili ise yani gözlüğü takan diyor ki Cemel büyük bir beladır. Bu savaşa katılanlardan hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğu bilinmeyeceği için hiçbiri teberri edilemez. Teberri ne demek? Yani temize çıkarılamaz. O savaşa karışan herkes zaten bu noktada kirlenmiş gitmiştir. Gözlük mutezili bir gözlükse Cemel böyle okunacak. Gelelim üçüncü gözlüğe kavmi gözlük. Şimdi bunu taktı ve Cemel'i okuyor. Kavmi gözlüğü takan birisi Cemel'i okuyorsa ne diyor? Cemel bir Arap kavgasıdır. Araplar zaten cahil bir millettir. Peygamber bile onları düzeltememiştir. Peygamberin vefatının hemen arkasından da bu hadiseler yaşanmıştır. Eğer taktığınız gözlük kavmi bir gözlükse... Ve siz eğer bir Türk milliyetçisi olarak bir Türk ırkına bağlı olarak bakıyorsanız ya da bir Kürt ırkına bağlı olarak bakıp yani Arap'ı değerlendiriyorsanız Arap'ın dışında bir milletseniz söyleyeceğiniz söz bu bunlar söylenmiş dediğim gibi yani benim söylediğim şeyler değil tamamen bu gözlüklerin sahiplerinin söylediği şeyler Dördüncü gözlük aidiyetçi gözlük dedi ki aidiyetçilik çok farklı bir biçimde ele alınabilir ben sadece 3 tane örnek vereceğim ama bu aidiyet gözlüğü çeşitleri çok. Mesela bu gözlüğü takan erkek aidiyetçi ise taktığı erkek aidiyetçi ve Cemel'i okuyor. Nasıl okuyor? Cemel kadının evinden çıkmasının nelere sebep olduğunu gösteren bir savaştır. Niye? Hazreti Ayşe anamızı yargılıyor beyefendi. Bunu taktı ya, gözünde erkek nazarıyla bakıyor. Hazreti Ayşe anamız orduların başına geçti işte evinden çıktı. Nelere sebebiyet verdi. Erkek aidiyetçi gözüyle meseleyi böyle değerlendiriyor. Eğer gözlük toprak aidiyetçinin gözündeyse toprak işte herhangi bir yere ait bir toprağa bağlı olarak söylüyor. Ne diyor? Cemel Orta Doğu halklarının alışına gelmiş... Bir iktidar kavgasının savaşıdır bu da deniyor ama adam eğer toprak aidiyetçisi ise meseleyi Orta Doğu halkları zaten birbirlerini yiyip bitiriyorlar şimdi de yiyip bitiriyor, bitiriyorlar tarihte de zaten yedip bitirdiler işte tarihteki o savaşta bu kavganın zaten bir parçasıdır. Eğer gözlük sünni bir aidiyetçi ise ehl-i sünnetle sünniyi ayırdık biliyorsunuz sünni bir aidiyetçi deyse, aidiyetçinin gözünde ise ne diyor o? Cemel bir iştahat meselesidir konuşmak caiz değildir bu meselenin hemen üstü kapatılmalıdır. Yıllar yılı bu gözlüğü takan bunu söyledi ama şimdi internet çıktı mertlik bozuldu sen istediğin kadar üstünü ört herkes konuşuyor bu meseleyi doğrusunu konuşmadığın zaman meselenin nereye gideceği de belli zaten dolayısıyla bakın dört tane gözlükten meseleyi bir mesele bir vakayı cemel vakasını tarihte olmuş bitmiş bir hadiseyi bu nazarlarla okuduk şimdi geldik beşinci gözlüğe nebevi gözlük. Taktık nebevi gözlüğü. Cemel'i okuyoruz. Ne diyor? Cemel bir kardeş kavgasıdır. İki taraf da adaleti tesis etmek için hareket etmiş. Bir taraf isabet etmiştir. Bir taraf hata etmiştir. Çünkü haklının hakkını teslim etmek gerekir. Nebevi bakış açısı ise bunu söylüyor. Kaldı ki. Biraz önce adlarını andığım o ashab-ı kiram efendilerimizin büyükleri Allah hepsinden ebeden razı olsun. Ayşe anamız ben hata ettim. Hayatımın en büyük hatası dedi. Cemel'den sonra bir daha da Medine'den hac ve umre dışında hiç dışarıya çıkmadı. Zübeyir bin Avvam. Olayın öncesinde yani savaş daha başlamadan Hz Ali ile karşılaştılar. Hz Ali ona bazı şeyleri hatırlattı. Ay eyvah dedi. Hata etmişim dedi. Çıktı gitti. Sıba Vadisi'ne doğru yürüdüğünde gözü menfaatten başka, alacağı hediyeden başka, ranttan başka bir şey görmeyen bir cahil adamın şeyiyle, kılıcıyla şehadet şerbetini içti. Zübeyir bin Avam da hata ettiğini söyledi. Hazreti Talha savaşın başlarında yanlış yaptık dedi ya hata ettik dedi. Savaştan çekilip gideceği bir anda kendi tarafında olan birisinin mızrağıyla yaralandı ve onun arkasından şehadet şerbetini içti. Bakın kendileri söylüyorlar bunu. Dolayısıyla biz Cemel vakasının üstünü örtmekte bir yere varamayız. Ama biz Cemel vakasını eğer şu gözlükle yani nebevi gözlükle okumuş olsaydık. Ondan sonra tarih kaç tane daha yaşadı cemel vakası. Eğer biz gerçekten şu gözlüğü takmış olabilseydik örnek ve ibret nazarıyla okumuş olsaydık yeni, yeni yeni yeni yeni cemeller yaşamayacaktık. Şimdi şu gözlüklerden hangi birini takarsanız takın yani taktığınız gözlük nebevi bir gözlük değilse şurada aciz kalıyorsunuz. Ya bu sahabi dediğimiz... Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen, o kadar övgüye mazhar olan, Kur'an'ın övdüğü, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı dediği, en hayırlı topluluk denilen, şöyle şöyle vasıfları olan, cihadı, hayatı, şuyu buyu, hayatının esası kılan bu insanlar bu kadar bu kadar övgüye mazhar olan bu insanlar nasıl olur da böyle bir şey yapabilir? Anlayamıyor şu 3 4 tane gözlükten hangi biri birinin gözünde ise Ay diyetçi mesela gözlükle bakıyor, anlayamıyor. Kavmi gözlükle bakıyor, anlayamıyor. Mezhebi gözlükle bakıyor, anlamıyor. İdeolojik gözlükle bakıp anlayamıyor. Ama şu gözlükle baksa ne görecek biliyor musunuz? Saha veya insandır ya, insan. Masum değil ki bunlar. Masumiyet, ismet sıfatı sadece peygamberlerdedir. Sahabe insanlığın en güzelleridir ama insandır, beşerdir. Beşer de şaşabilir, hata da edebilir. Ama netice itibariyle onlar beşerin güzelleri, hastarı oldukları için hiçbiri hatasını hata olarak bırakmadı. Hata işlediyse de o hatasını düzeltti. İşte cemele karışanların sonraki dönemlerde yaptıkları gibi. Dolayısıyla nebevi nazarla bakan bir insan... Onların insaniyetini unutmaz. Şimdi nebevi nazarla okuyoruz biz meseleyi. Hemen şunu göreceğiz. E biz Hazreti Adem'i okuduk. Koca bir dünya. Peygamber çocukları adlarını biz rivayetlerden tarihi rivayetlerden öğreniyoruz biliyorsunuz. Kabil ile Habil. Yahu dünya yedi tane kıtadan belki o gün yedi tane insan yok dünyada. Birbirlerine düştü biri öldürdü birini biri katil oldu biri maktul olmadı mı peygamberin çocukları ama insan olmalarından dolayı bu işin içerisine yer almadılar mı aldılar hiçbir sahabi peygamber çocuğu değil peygamber terbiyesinde yetişen talebeler onlar eğer biz nebevi nazarla yani nebevi gözlükle okumuş olsaydık Kur'an bunları bize boşuna anlatmadı şimdi geleceğiz o derslere de Hazreti Yakub'un çocukları ya biri peygamber işte Yusuf aleyhisselam bünyaminin ne değerde olduğunu biz yine okuyoruz rivayetlerde abileri tarafından nelere nelere maruz kaldılar sonrasında neler oldu onları da okuyoruz e şimdi peygamber çocukları bile bunları yaşıyorlarsa biz insan olgusunu, insan hakikatini, insan tabiatını, insanın zafiyetlerini, insanın bu noktadaki karakterini unutursak, şu gözlüklerden bir tanesine mahkum olarak meseleyi değerlendirirsek asla anlayamayız bir yere varamayız. İşte nebevi nazar, nebevi gözlük sizlere bunu kazandırtıyor. Aslında okuduğumuz her bir peygamber kıssası, bu dünyada şu anda yaşadığımız hayatın içerisinde karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümüne ait çok önemli ipuçları sizlere veriyor. Eğer bu ipuçlarını iyice anlar biz ve kendi dünyamıza buradan bir şeyler taşırsak o nebevi bakış açısı bizim bakışlarımızdaki her türlü yamukluğu, ...eksikliği, noksanlığı, sıkıntıyı giderecek ve bizi daha farklı bir biçimde bir hayra ulaştırmış olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir hatırlayalım geçmişi. Biz Hazreti Adem'i okuduk birçok boyutuyla birçok şey öğretti bize. Ama insanlığın atası olan Ebul Beşer olan babası olan o insanlığın ve peygamberliğin atası olan Hazreti Adem... Tevbe adına bize o kadar önemli bir ders vererek gitti ki eğer o dersi biz anlasak ve o nazar yani o Adem aleyhisselamın bize öğrettiği o nebevi nazar bizim nazarımız olsa... İnanın ki bambaşka bir biçimde değerlendiririz. Asla şeytana işlediğimiz günahtan dolayı ayrıca bir prim vermeyiz. Şeytan zaten bize alttan gelir, üstten gelir, önden gelir, arkadan gelir. Bir günah işletir. Sonra da o günahın altında bizi ezer. O günahın altında bir ömrümüzü tüketir. Günahın altından kalkabilecek bir mecal bizde bırakmaz. Çünkü şeytanın işidir bu. Ama eğer sen Hazreti Adem'den Tevbenin nasıl olması gerektiğine dair bu gözlüğü bu bakış açısını öğrendiğinde asla şeytana bu noktada prim vermezsin. Sen İdris aleyhisselamdan makamı yüceltmenin yolunu öğrendiğinde dünyalık hiçbir makam mevki şan şöhret seni alamaz. Satın alamaz hiçbir şey seni başka yerlere sevk edemez çünkü sen oradan asıl olması gerekeni öğreniyorsun. İdris Aleyhisselam'ın şahsında Allah'ın verdiği o izzeti o şerefi o makamı yüceltmenin değer ve kıymetini öğrenmiş oluyorsun. Seni artık başkaları o noktada farklı gözlüklerle kandıramıyorlar. Sen Hazreti Nuh'tan bir gözlük alıyorsun nebevi bir gözlük davette mücadelede istikameti ve istikrarı öğreniyorsun. 1000-50 sene 950 deyip gitmedi biliyorsunuz hatırlayın o dersleri 1000-50 binden 50 çıkmış kalan 950 yani 100 200 300 400 500 600 700 800 900 950 böyle diyelim ki Kur'an'ın bizde oluşturmak istediği etki oluşmuş olsun yoksa Kur'an direkt 950 deyip gidebilirdi ama o etkiyi oluşturmak için bunu söyledi bu kadar yıl boyunca mücadele vermiş e beyefendi hazretleri ne oldu sana üniversitede bir arkadaşınla ufacık bir takıntıya uğradın diye dün kurduğun o cemaati o ders halkasını o kulübü darmadağın ettin gitti. Ne oldu? Hani sen gelmiştin hizmet etmek için ölmek var dönmek yok şudur budur bir sürü laflar etmiştin. Zaten o lafları eden adamı Allah o lafları yediriyor elinde sonunda. Sen Hazreti Nuhtan eğer şu gözlüğü öğrenmiş olsaydın. Hiçbir şey seni bu noktada farklı yerlere sevk etmezdi. Hanımla imtihan edilirdin. Evlatla imtihan edilirdin. Nuh aleyhisselam gibi inerdin, Yine işine bakardın. Çünkü Hazreti Nuh'tan onu öğrenmiş olman gerekecekti senin. O Hazreti Nuh'un bizim gözümüze taktığı o gözlükte aslında bu işin istikrarına ve istikametine ait çok çok önemli bir mesajlar vardı. Hazreti Hud öyle Hazreti Salih öyle işledik bunları tekrara düşmeye gerek yok ama netice itibariyle her bir peygamber bize bu noktada bir bakış açısı öğretirdi ve eğer yaşadığımız dünyada yaşadığımız zeminde bizim bu manada bozulmuş bir bakış açımız varsa kaybolmuş bir görme özelliğimiz varsa Onların verdikleri o mesajlarla onlar düzeltilirdi. Şimdi benim güzel kardeşlerim sözlerimi toparlıyorum. Arap dilinde de Kur'an'da da bakışla alakalı üç tane kelime, üç tane kavram kullanılır. ruyet, nazar ve basar. Üçü de bakmaktır aslında. Üçünün de anlamı o aralarında ortak yönler de olsa yani çok öyle derin dilsel izahlara girmeye gerek yok bu derslerde ama ilgilisi bakabilir bunlara. Bu bakmanın farklı farklı tezahürleri var. Mesela ru'yet göz ile bakmaktır. Nazar akılla bakmaktır. Basar kalple bakmaktır. Aslında nebevi nazar, nebevi bakış ya da nebevi gözlük bu üç bakışı birleştirmek istiyor ve bu üçü beraber olsun diyor. Evet gözle de bak, akılla da bak, kalple de bak. Çünkü gözle bakarsan ve gözlüğün nebevi gözlük olursa dedik onu doğru baktığın için doğru görürsün. Eğer sen akılla bakarsan senden ne istiyor o aziz kitabı gönderen alemlerin Rabbi olan Allah? Tefekkür istiyor. Ancak nazarla tefekkür olabilir. Fenzuru, Fenzuru, Fenzuru diye başlayan ayetleri Allah aşkına bir açın okuyun. Niye orada Fenzuru dedi? Niye orada nazarı kullandı? Ve onun arkasından bize neyi söylemek istiyor? Neye bakarak, neyi söyleyerek tefekkür edeceğiz? Buna ait bazı şeyleri öğrendiğimizde akılla bakmanın, o nazarın bize neler kazandırttığını anlamış oluruz. Ya basar basar biraz daha farklı bir kavram ben her ne kadar kalple görmek dedimse aslında basarda hem kalp var hem akıl var. Ama biraz daha basarda kalp öndedir ve orada kalple baktığınız zaman hissetme dediğiniz şey olur. Bakın biz gözle gördük akılla ikna olduk kalple hissettik bu üçü ne sağladı biliyor musunuz? İman sağladı benim güzel kardeşlerim iman. Vallahi nasıl diyeyim bilmiyorum ama diyeceğim diyeyim, diyeyim ki biraz uykularımız kaçsın. İman meselesi ne yazık ki bugün birçok Müslümanda hissedilmeyen bir mesele. Neden hissedilmediği burada işte. Kalbimize gitmiyor aslında kalbin yeridir biliyorsunuz tasdik nerede olacak kalpte olacak ama bakışta bir kere sorun olduğu için o basar oluşmadığından dolayı kalp hissetmiyor dua ediyor hissediş yok Allah'a ait bazı şeyleri tefekkür ettiğini söylüyor hissetme yok yani ne akıl ikna oluyor ne kalp itmimama erişiyor yani kalp tatmin oluyor akılla kalp çatıştığı için imanın lezzetine varma gibi bir şey oluşmuyor. İşte bütün peygamberler, hele hele alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi bunun için geliyor ya. Bunun için geliyor. Rüyetlerimizi düzeltiyor doğru şeye bakın diyor doğru bakın doğru görün diyor bize neye nasıl bakacağımızı öğretiyor ve bizim önümüze bir nebevi gözlük koyuyor aleyhissalatü vesselam efendimiz için konuşalım son süreci bütün peygamberler öyle ama efendimiz aleyhissalatü vesselam gözlüklerimizi düzeltiyor ki rüyetlerimiz doğru bir biçimde gerçekten istenilen kaliteye varmış olsun. Nazarlarımızı düzeltiyor ki akıllarımız ikna olsun çünkü bakışlarımızdaki o yamukluk düzelmeyene kadar akıllardaki şüpheler gitmeyecek ve akıllar ikna olmayacak akıllar hakikatin Altına girip de teslim olmayacak. Tam anlamıyla teslimiyet gerçekleşmeyecek. Onu düzeltiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Ne olur biraz hadisleri bu çerçeveden okuyun. Mesela bazı hadisler vardır. Aleyhissalatü vesselam efendimizin özellikle iman talimi noktasında söylediği hadisler. Biraz o çerçeveden okuyun. Bu sözlerimin tam olarak ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacak. Sonuncusu basar kalple görmek, hissetmek. Yani o işin gerçekten heyecanının içerisine girmek. Hani Hazreti Hanzala'nın Hazreti Ebu Bekir'e söylediği söz var ya. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken o cennet diyor biz sanki cenneti yaşıyormuşuz gibi. O cehennem diyor sanki biz cehennemi yaşıyormuşuz gibi. Aynen öyle yaşıyormuşuz gibi. Ayeti okuyoruz yaşıyormuşuz gibi. Hadisi okuyoruz yaşıyormuşuz gibi. Siyeri okuyoruz sanki içindeymişiz gibi. Yani o basarla kalp ile görmek, hissederek bu noktada bazı şeyleri yaşamak. İnşallah sireti enbiya yolculuğumuz bize bunları kazandırtsın. Ben elimden geldiğince kendim böyle okumaya bu okuduklarımı da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Siz de elinizden geldiğince böyle dinlemeye ve bu dinlediklerinizle hayatlarınıza yön vermeye çalışın ki maksat hasıl olsun Rahlelerimiz bereketlendinsin, ilim meclislerimiz bereketlendirsin şu çorak zamanlarda evlerimize hanelerimize iş yerlerimize bambaşka bir heyecan geçsin o heyecan da bizi şu zorlu kulluk yolunda diri tutsun ayakta tutsun hayatta tutsun. En sonunda da Rabbimizin huzuruna yüzleri ak olarak giden müminlerden olma bahtiyarlığına erişmek hepimize nasip olsun. Duam size öyle sizden de o duaları bekliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davane enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.